...arkası yarın. Konsolos Çiçekleri 6. Bölüm Yazan Seyfettin Babat Yöneten Girol Tombul Ses kayıt Fırat Özturan Teknik yapım Ekrem Yarımca Efektör...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 Mürüvvet Nilüfer Akçan, Nuri Sadık Yağcı, Çocuk İsmet Ege Tombu. Madam Sofia, refah faciasından sağ kurtulan emekli subay Rafiye, bu faciada kaybettiği sevgilisi Emin'i bir kez daha anlatmaya başlar. Avrupa'ya gemi mühendisliği eğitimi almaya gitmiş olan Emin, Sofia ile 2. Dünya Savaşı yıllarında Paris istasyonunda tanışmış, genç kadına ilk görüşte aşık olmuştur. Aynı trenle İstanbul'a gelirler. Sofia'nın babası tren İstanbul'a vardığında peşinde olan Alman casusu tarafından öldürülünce yolları ayrılır.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 Bu arada Mersin'deki Katolik Kilisesi gelecek olan Polonyalı grup için hazırlıklara başlamıştır. İstanbul'da olan Sofya'da gruba eşlik etmek üzere Mersin'e gönderilir. Ancak Emin'in bu şehirde olduğundan habersizdir. Karaborsa işi yapan Haşim, oğluna gemi taşımacılığı işine girmek istediğinden söz eder. Aynı gün yanında çalışan Kemal'in gizli ihbarı sonucunda depolar denetlenir. Bahar iş için İstanbul'a giren eminin yokluğunda kayınpelerinin evinde kalacaktır Yağmurlu bir gecede Haşim'in depolarından birini subasa Bizim sokaktaki deponuzu su basmış Haşim amca Ne nasıl olmuş bu Biri pencerenin camını kırmış Biri pencerelerin camını mı kırmış ...daydılmadan önce her yeri kontrol ettim. Hiçbir şey yoktu diyor. Çok hasar var mı? Babam kendi gelip baksın dedi. Babamı kovmayacaksın değil mi Haşim amca? Ç çekil ayağımın altından. Kemal yürü gidiyoruz. Ama Haşim bey yazanede kimse kalmayacak ikimiz gidersek. Haklısın sen kal. Babamın hiçbir suçu yok. Ne olur kovma onu. Çocuk çekil ayağımın altından diyorum sana. Git bakalım Haşim efendi git. Bu daha hiçbir şey değil. Beyim, şu çocuğun başı için yemin ederim ki... ...gitmeden her yeri kontrol etmiştim. Sus Nuri Efendi, sus! Sana bir depo emanet ettik, başımıza gelene bak. Beyim, beyim, yemin ederim ki benim bu işte bir kabahatim yok. İşin bitince yazhaneye uğra hesabını kestir. Ama Aşim Bey, bu kışta kıyamette ne yaparız biz? Elinden öper iki çocuk, bir avrat ne yer, ne içerler? Ne olur beyim, bir büyüklük yap. Şu çocukların hatırına beyim. Beyim, dur gitme, elin ayağını öpeyim. El alemin savaşı kırdı, geçirdi. Bir de sen yapma bunu bize beyim. Beyim! Anne ben geldim He, Emin yavrum hoş geldin e, Kapı da ne bekliyorsun öyle Girsene içeri Yo yo yo anne ben eve gideyim Trenden yeni indim çok yorgunum Bahar'a seslensen de eve gitsek Bahar evde yok oğlum Halanla beraber çıktılar Hay Allah Evin anahtarları da Bahar'daydı Ne yapacağım ben şimdi <gülüyor> Benim deli oğlum burası yabancı yer mi Girsene içeri Bak darılacağım yoksa Bahar Kızım ne kadar görgüsüz bir kadın bu böyle İnsan sonradan görünce böyle oluyor hala ee, Mürüvvet hanımcığım Şuradaki vazoyu da mı Paris'ten aldınız Ay ne kadar güzel bir vazo Ay şekerim Sorma onu getirene kadar neler çektim ben Yoksa Mersin'e kadar Kucağınızda mı taşıdınız Ay, Ayol koca vazoyu kucağımda Nasıl taşıyayım ben <gülüyor> Latife ediyorsunuz galiba ah, Tabi canım tabi Latife benimkisi Kızım Misafirlerimizin çaylarını tazelesene Aa, Vallahi darılırım Nesibe hanım neden yemiyorsunuz Ay, Yoksa beğenmediniz mi pastaları Ay, Beyazından yaptırdım ayol Benim bey her zaman kaliteli şeyler alır da Bahar kızım ben çok sıkıldım hadi gidelim artık Hala ayıp oluyor daha yeni geldik Ayol siz ne fısıldaşıp duruyorsunuz öyle kızlar Biz müsaade istesek diyorum geline Aa, Vallahi bırakmam daha yeni geldiniz hem az sonra çok özel bir konuğum daha gelecek hanımlar. Onunla mutlaka tanışmalısınız. E aslında çoktan burada olması gerekiyordu ya. Özel bir konuk mu? Kendisi Evropalıdır da. E, Mersin'e geleli hikaye olmuş. Düşünebiliyor musunuz hanımlar? Memleketimize bir Evropalı gelmiş. Benim haberim yok. E, tabii her şeyi duyup bilmesen çatlarsın. Af ah, buyurun. Bir şey mi dediniz Nesibe Hanımcığım? Allah Allah nasıl da haberimiz olmamış dedi Mürvet Hanımcığım. Allah. Ah ya efendim değil mi? Bizim bey geçen gün şu yol inşaatı için İngilizlerle konuşmaya gitmiş. Orada öğrenmiş. Önümüzdeki günlerde Polonyalılar gelecekmiş memleketimize. Onlar için hazırlık yapıyormuş. Kendisi de Polonyalıymış. Demek yakında bir sürü Avrupalı gelecek memleketimize. He? Ay ne güzel. Ay, ya ne güzel değil mi efendim? Dün o hanımla tanıştım. Evime davet ettim. Az sonra gelir herhalde. E, aslında bu Avrupalılar e, çok dakik olurlar ama. Ah, Mürvet hanımcığım, bu bayan Türkçe biliyor mu acaba? Ah, ne yazık ki hayır. Fransızca konuşuyor. Sağ olsun, Rahip efendi tercüman oldu bize. Ay nerede kaldı bu hanımda canım? Ah beklediğimiz hanım geldi galiba. Ay evet, ah evet bu. İzininizle hanımlar, ah buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Ah hanımlar, size Matmazel Sofya'yı takdim etmeme izin verin lütfen. <gülüyor> Sofya mı? Ne oldu kızım? Yok bir şey hala. Benimkisi kuruntu sadece. Ne kuruntu suymuş kızın? Hani Emin Paris'ten dönerken biriyle tanışmıştı ya, Hı -hı. onun adı da Sofya'ydı hala. Dert ettin şeye bak, yeryüzündeki tek Sofya o mu ki? Ben kaç tane Nesibe tanıyorum sen biliyor musun? Hem bu kadın Fransız değil, Polonyalıymış. Emin'in tanıdığı kadın Fransız mı? E, Emin bu kadınla Paris'te tanışmadı mı? Evet haklısın, dedim ya kuruntu benimkisi. Aha, ne sebeceğim, hadi gelin sizi de tanıştırayım hadi gel gidip bizde tanışalım şu çok özel misafirle. Geliyoruz Mürvet Hanım. Bonjour Mademoiselle. Benim adım Nesibe. Bonjour Madam. Tanıştığımıza memnun oldum. Aa. E, siz Fransızca biliyor musunuz Nesibe Hanım? ah tabii güzelim. Rahmetli babam Fransız okulunda okutmuştu beni zamanında. Madam Mürvet. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ay, adım geçti. Bana bir şey mi dedi acaba? Davetiniz için teşekkür etti. Ah, buyurun, buyurun şöyle geçelim. Nesibe Hanım, şeref misafirimize şöyle baş köşeye geçmesini söyler misiniz? Yok güzelim. Ben öyle bir Fransızca bir Türkçe konuşamam. Kafam karışır. Ben hallederim ala sen geç otur. Matmazel, buyurun şöyle oturun lütfen. Merci adam. Sizin adınız neydi acaba? Bahar. Ah, ay! Görüyor musunuz hanımefendideki asaleti? Bir kuzum sanki... Ay, sorun bakayım. Sorun bakayım. Çay içer mi acaba? Çay içer misiniz Sofia? Evet lütfen. İçermiş Mürvet Hanım. Nerelisiniz Mademaz? Polonyalıyım Madam. Demek Polonyalısınız. Ülkemizde ne yapıyorsunuz? Elçilikte filan mı çalışıyorsunuz yoksa? Bu çok uzun bir hikaye Madam. Anlatın canım dinleriz. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Tanışır tanışmaz hikayemle canınızı sıkmak istemem. Belki daha sonra. Madam Mürvet bir gruba eşlik etmek için geldiğinizi söyledi. Evet Madam. Vatandaşlarım gelecek. Bir süre burada kalacaklar. Onlara eşlik edeceğim. Of, ayol ne konuşuyorsunuz öyle? Ay, hiçbir şey anlamadım vallahi. Merak etmeyin Mürvet Hanım. Henüz dedikodu yapmaya başlamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki herkes gerçekten çok neşeli. Girala gir. Ben kapıyı kaparım. Ay Bahar, ay neydi o Mürvet Hanım'ın görgüsüzlükleri öyle? Hala biraz eğlendik, daha ne istiyorsun? Ama. Ben gidelim bu evdekilere tuhaf bir şeyler olmuş anlaşılan. Kapı ağzında konuşmak yeni adet mi? Emin, döndün demek. Emin, oğlum. Halacığım. Oğlum bana değil, önce karına sarılacaksın. Hadi bakalım. Bahar. Hadi sarılsana karına oğlum. Kaç gündür görmüyorsun onu. İyi ki bu akşam burada kaldınız Seni çok özlemiştik Oğlum al şundan da ye biraz Sağ ol anne Baba annem depolardan birine su bastığını söyledi Hasar büyük mü? Hasarı bir şekilde telafi ederiz Beni asıl düşündüren camları kimin kırdı? Bunu kim yapmış olabilir ki? Bilmiyorum ama bulacağım Sen İstanbul'da ne yaptın adamlarla görüştün mü? He? Görüştüm tabi Savaş yüzünden işleri biraz azalmış Ama adamların ortağı filan ihtiyaçları yok Ancak bazı işlerde beraber çalışabileceğimizi söylediler biz de yavaş yavaş ısınız işe. Gemi mühendisliği okuduğumu öğrenince Refah diye bir vapurlarını gezdirdiler. 5000 tonluk eski bir yük gemisiydi. Onunla İngilizlere krom taşıyacaklarmış. Ah yeter canım. Siz işten başka bir şey bilmez misiniz? Yarın yazıhanede konuşun konuşacağınızı. Nesibe haklı vallahi. Geldiğinden beri iş konuşuyorsun Haşim. Oğlum sen de biraz hanımınla ilgilensin ne? Biz kadınların kaderi bu anne. İş her şeyden önce geliyor. Onu bunu bilmem şekerim Sofrada iş konuşmaktan men ediyorum sizi Nesi be Aman abi bak benimki hiç iş konuşuyor mu Seninkinin eve geldiği var mı ki Sahi nerede o Ne bileyim ben abi Yatmayacak mısın Emin eh, Uykum yok İçki mi içtin sen ne olmuş hiçmiş sana? Sana hesap mı vereceğim yani? Hayır, bu maksatla sormadım. Teker, hangi maksatla sordunuz sevgili karıcığım? Hı? Emin uzatma ne olursun. Basit bir soruydu benimkisi sadece. Seni böyle görünce şaşırdım biraz. Ne yani hanımefendiyi şaşırtmamak için içmeyelim mi ha? Arma Emin, annenleri uyandıracaksın. Uyansınlar, oğulları gelmiş, özlemişlerdir. Allah <gülüyor> ya hay Allah. Bu sandalyeyi de kim koydu önüme? Bırak ben kaldırırım yerden sandalyeyi. Ah. İşte oldu. Emin neden yüzüme öyle bakıyorsun? Neyin var? Emin öyle bakmasana. Gözlerini neden kaçırıyorsun benden? Hı? Kocandan utanıyor musun yoksa? Kaldır başını. Emin. Hı. Uyandır kocanı kahvaltı hazır Emin Sevgilim hadi uyan ah, Ne var Bahar Ne istiyorsun he? Sevgilim sabah oldu uyan hadi Annen aşağıdan seslendi kahvaltı hazırmış Of başım çok ağrıyor Dün gece içkiyi biraz fazla kaçırmıştın ah, Hatırladım Hatırladım Hadi giyinip aşağıya inelim Şuradan pantolonumu versene Al bakalım Bugün evimizi temizleteyim diyorum Akşama eve geçeriz değil mi? Geçeriz geçeriz. Gömleğimi de verir misin? Buyur. Emin sevgilim dün gece... Ne olmuş dün gece? Fazla konuşmada ayakkabılarımı ver şuradan. Bu tür yakınlaşmaları da yanlış anlama sakın. Emin sanmıştım ki... Dün gece içkiyi biraz fazla kaçırmıştım o kadar. Böyle konuşmaya başladığında seni sevdiğim için kendimden utanıyorum Emin. Sana neden katlandığımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Keşke seni sevmesem ama elimde değil. Seni seviyorum. Bahar, kızım gel yolun karşısına geçelim. Aa, bu gelen Müröve Hanım'ların evinde tanıştığımız kız değil mi? Evet Alata kendisi. Bonjour Sofya. Bonjour. E, sizi gördüğüme sevindim. Nasılsınız? İyiyim. Ya siz nasılsınız? Evet, çok iyiyim. Ne yaptınız? Hazırlıklarınızı tamamladınız mı? E, pek bir şey kalmadı. Kimlerin nerede kalacağına da karar verin. Artık gelmelerini bekliyoruz. Kızlar ben çok yoruldum. Şurada gidip millet bahçesinde oturalım. Biraz. Vaktiniz var mı Sofia? Bizimle bir çay içer misiniz? Olur tabii. Çok memnun olurum. Çok şanslısınız hanımlar. Öyle güzel bir şehirde yaşıyorsunuz ki. Şu güneşin parlaklığına bakın. Çok haklısınız Sofya. Takvimler aralığı göstermese hiçbirimiz inanmayacağız kışın geldiğine. Ama buralar hep böyledir. Ne güzel. Benim ülkemde güneş bu kadar cömert değildir. Siz bir de yaz geldiğinde görün güneşin cömert olmasa bu şehir yazın hiç çekilmez doğrusu. Ailenizde gelecek da mı Sofya? Ailem yok Bahar. Annemi de babamı da savaşta kaybettim ben. Ah, çok üzüldüm. Bahar kızım artık kalksak iyi olacak. Süheyla evde bekliyor. Bir gün bize de gelin Sofya. Uzun uzun konuşuruz. Tabii isterseniz. Elbette isterim. Bu şehirde tanıdığım o kadar az kişi var ki. Yarın bekliyorum o zaman. Adresi şu kağıda yazıyorum. Kağıdı faytoncuya verin gerisine karışmayın. O bulur evi. Ya, hoş geldin. Sen diyebilirim, değil mi? Elbette. Hoş bulduk. Bu çiçekleri sana getirdim. Umarım seversin. Konsolos çiçekleri diyorlarmış buralarda. Kili senin bahçesinde henüz dökülmemiş birkaç dal buldum. Çok naziksin. Kılıççı, rüzgar kötü esiyor. Hoş geldiniz Sofya. Bonjour madame. Ay, Ay Bahar, o elindekiler ne kuzum öyle? Sofya çok sevdiği çiçeklerden getirmiş hala. Başka çiçek bulamamış mı? İnsan karanfil filan getirir Ay bu yabancılar da çok tuhaf oluyor canım Otu böceği niye görseler seviyorlar Hala ayıp oluyor Türkçe bilmiyor ki kızım merak etme Hiçbir dediğimi anlamamıştır Ben çiçeklerimi bazara koyup geliyorum Ha Bu taraftan Sofia Sofia neden salonun kapısında durdunuz öyle? Madam Bu fotoğraftaki kim? Bahar'ın kocası Kocası mı? İki ay önce evlendiler. Yeğenim ne kadar yakışıklı değil mi? Aaa halacım aşk olsun. Daha yer göstermemişsiniz misafirimize. Sofya lütfen şöyle buyur. Sofya. Sofya şey, Affedersiniz. Bir anda almışım. Resimdeki adamı tanıdığımı sandım da bir an. Emin'i mi? Aa, e ben bakarım kapıya. Emin oğlum hoş geldin. Bahar kızım, kocan geldi. İzninizle. Beni görmemeli. Tanrım. Emin beni görmemeli. Emin bu saatte ne işin var evde? Hemen valizimi hazırlamalıyım Bahar. Valizini mi? Neden bir yere mi gidiyorsun? Yedekleri de askere alıyorlar Bahar. Bu sabah bana da çağrı geldi. En kısa zamanda birliğime teslim olmam gerekiyor. Askere gidiyorum ben. Askere mi? Askere mi? Evet hala. Bahar yatak odasına geldi bana yardım et. Hay Allah. Misafir de yeni gelmişti. Dur, ben ona durumu anlatayım gelirim hemen. Ay, sen kocana yardım et kızım. Ben Sofya'ya durumu anlatırım. Sofya ya? Mı? Tanrım, buraya doğru geliyorlar. Sofya. Sonus Çiçekleri adlı oyunumuzun altıncı bölümünü dinlediniz. Yedinci bölümde buluşmak üzere.